Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Amay Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can. Evet destek yayın günlerindeyiz ve açık gazetenin kısaltılmış açık gazetelerin ardından da farklı destek günlerine ilişkin daha çok şeylerin konuşulduğu bir program yapıyoruz geleneğimizde bu şekilde. gelişti denebilir. Bu seneki çok ana hatlarıyla temamızda müşterekler birlikte hareket edebilmek ve yeni bir hikaye anlatıp dünyayı olumlu bir şekilde değiştirebilmenin yollarını konuşmak oluyor. Bu konuda epey ilginç yayınlar da son zamanlarda çıktı ama en ilginçlerinden bir tanesi de George Monbiot'un Out of the Wreckage, A New Politics for an Age of Crisis adlı kitabıydı. Biraz onu konuşalım dedik. Yani Türkçe'de son olarak yaban yaşamı yayımlandı Everest yayınlarından. Şimdi bu sözünü ettiğim kitap da yıkıntıların ya da enkazın içinden yeni bir krizler çağında yeni bir politika diye çevrilmekte şu sıralarda da bitmek üzere olduğunu tahmin ediyoruz. ...bunun çevirmeniyle beraber onu da tekrar konuşacağız... ...ama önemli, çok gayet önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum... ...hem de şeyi de sizin ana ilgi ve bilgi konularınıza çok yakın şeyler var... ...yani nörobilim, psikoloji ve evrimsel biyoloji gibi çok önemli dallarda... ...aynı konuya işaret ediyor diyor kitabının bir yerinde... ...yeni bir hikaye lazım bize... <gülüyor> anlatacak derken ve aynı sonuca yani biz aşırı bir biyolojik istisnayız. İnanılmaz bir şekilde hayatımızın en erken zamanlarından bile doğuştan gelen bir yeteneğimiz var. Bu şekilde evrimleşmişiz diye çok da yeni tarihli araştırmalara gönderme yapıyor Mombio. İşte 14 yaşında bir çocuğun 14 aylık pardon afedersiniz bir çocuğun birbirine yardım etmeye başlaması kendiliğinden or, yani mesela başka bir kendi, küçük bir başka bir çocuğun ulaşamayacağı şeylere kendi uzata, uzatıyor eşyaları ona ya da 2 yaşına geldiklerinde artık değer verdikleri şeyleri paylaşıyorlar paylaşmaya başlıyorlar 3 yaşından itibaren de aşağı yukarı moral Manevi normları Kuralları çiğneyenlere Karşıda protestolara Girişiyorlar yani Memeliler arasında muhtemelen Bir tür dışında istisnai ölçüde En yüksek işbirliği yapan Karşılıklı yardımlaşma Ve aidiyet hissinin Güçlü olduğu Bir türüz diyor Ama unutuldu bunlar şimdi yeniden Nasıl yaratırız konuşmasında siz ne diyorsunuz? Evet bu diğer kamlık müşterekler temelinde bir yaşam kurma, dayanışma gibi konular aslında sık sık açık bilinçte ta ilk baştaki programlarımızdan beri ele aldığımız konulardı. Monbio'da E, sahiden psikolojiden, nörobilimden, e, evrimci biyolojiden e, pek çok çalışmayı bir araya getirip e, Bu geçen sene yayınladığı e, Adolf de Rackage, enkazdan ya da enkazdan çıkmak e, diye ben onu okuyorum e, Kitabında e, böyle bir hikaye anlatmış e, Monbio'nun yazdıklarına siz Ve can sık sık açık gazetede değiniyorsunuz Destek haftası için de aslında yazdıkları itibariyle çok ilgili alakalı konumuza bir yazar Ben aslında sizden habersiz bir Mombio uzmanı çağırdım Bir konuğumuz var bu özel programda Merhaba Mattia. Siz de Bey, hoş geldiniz. Estağfurullah. Yani çok uzun zamandan beri yani çevre ve ekoloji konusundaki çalışmalarıyla bitmek, tükenmek bilmez bir çaba gösterdi. Çok net ve güzel yazıyor. Bill McKibben'ın da kitabın arka kapağına yazdığı şey de yani onun alameti fariki farikası diyor Mambion'un. büyük bir açıklık, berraklık ve düzgün, dümdüz konuşarak e, bütün açmazımızı ve nasıl buradan çıkabileceğimiz olanakları da gerekli dengeyi de kurarak yani vizyoner olmakla pratik hayatın gerekleri arasında bağlayı ve bunu da büyük bir zarafetle başarıyor diyor Bill McCabe'ın. E, Neo inanılmaz bir bilim bilgisi ve İnsanlara karşı da şaşmaz bir duyarlılıkla yani inancını hiç kaybetmeden insanlara olan yazmış kitabı diyor. Ben de çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Kitabın daha önceki birçok kitabını değerlendirmiş hatta üzerinde de açık gazetede mülakatlar da yapmıştık ama en önemli eserinin bu olması ihtimali mevcut çünkü zaten dar zamanda artık kısa baslaşmalar yaparak ancak çıkabiliriz ama bu mümkün hatta eğer doğru hikayeyi anlatabilirsek kolay diyor doğrusu yani ben de biraz şöyle kısa bir arka plan o zaman vermeye çalışayım 2016 yılında yayınlanmış bir kitabı vardı How Did We Get Into This mess? eee Yani enkaza e, nasıl girdik, nasıl bu enkaz altında kaldık e, sorusunu sorduğu kitaptı. 2017'de çıkarttığı bu Adolf Trekage enkazdan çıkmak kitabında da bu enkazdan nasıl çıkabiliriz'in e, ipuçlarını e, veriyor ve aslında enkazdan çıkmamız için elimizde... E, E, bilimsel bir takım e, destekler olduğunu insan doğasından kaynaklanan destekler olduğunu da anlatmaya çalışıyor e, kitapta benim gördüğüm kadarıyla e, ana bir eksen e, var iki kutbu olan bu kutuplardan bir tanesi yabancılaşma meselesi diğeri aidiyet evet. e, konusu bu ikisi arasında e, gidip geliyor sürekli mombiyo Yabancılaşma e, neoliberal e, ekonomi politiğin insanlığa dayattığı bir e, durum, bir psikolojik durum e, bu şekilde tanımlıyor ve e, bu anlamda bu yabancılaşma kavramının işte Marx'a kadar giden ilginç bir tarihçesi olduğunu biliyoruz. Bunun karşısında ise yeni bir siyasetle, bir aidiyet siyasetiyle, kitabı bitirirken de zaten bundan bahsediyor, ait olma, müşterekleri birlikte kurma siyasetiyle bu yabancılaşmaya karşı çıkabileceğimiz ve aslında başka bir dünyanın mümkün olabileceğine dair ipuçları var. Evet. Monbio'nun yazdıklarını merak edenler için ben açık bilinç Twitter sitesinden bir takım bağlantılar koydum. Bildiğimiz gibi Guardian gazetesinde de haftalık yazıları olan bir yazar Monbio ve bu kitabındaki malzemelerin pek çoğunu aslında daha önce kitaplar yayınlanmadan önce gazetelerde görmek mümkün oluyor Guardian gazetesinde mesela 2015'te İnsan Türü diye bir yazı yazmıştı Kind başlıklı burada işte bu son kitabında bahsettiği türden bilimsel verilerin ne olduğunu ve niye buradan yeni bir siyaset tahayyülünün mümkün olduğunu anlatıyordu 2016'da yine Guardian'da yazdığı bir yazıda da neoliberal e, politikanın insanlarda bir yalnızlık durumu yarattığını ve e, toplumu da bunun ayrıştırdığını hatta çökerttiğini e, öne sürüyordu. Bu yazıların bağlantılarını ben koyacağım e, İngilizce haliyle ama okumak isteyenler e, oradan bakabilir. Evet yani bu düzenin bozulması dediği yani normalde insanların doğuştan sahip oldukları bu hatta ilk erdem dediği, ilk günahın karşılığında ilk erdem dediği diğer gemli işte nörobilimlere, sinir bilimlerine, psikolojiye ve evrim biyolojisine dayandırdıktan sonra... E, Bu işte mesela şeyleri görmezden geldiğimizi deyip ilginç de bir örnek veriyor. Mesela 2015 yılında Paris'te işte IŞİD'in Charlie Hebdo Charlie Hebdo'ya da dergisi çalışanlarına yaptığı korkunç saldırıda iki teröristin. Biz onlarla meşgul olduk halbuki kimse şeyi görmedi 3 milyon insan ayağa kalktı ve milyonlarca insan dünyanın başka yerlerinden geldi mumlar yaktı her yerde destek dayanışma olarak yürüdü kurbanlarla ve asıl insan normunu da temsil eden şey bu iki terörist değil Doğrudan doğruya bu dayanışmacı insanlardı diyor ve yani çok da ilginç bir örnek veriyor kendi ailesinden. E, kayınvalidesi a, Hollandalıymış ve ailesi tamamen yabancı olan bir çocuğu altı yaşındaki bir çocuğu Yahudi çocuğunu Alman istilası iş, işgali sırasında evlerinde misafir etmiş hemen sokağın köşesinde bütün Polis karargahları, yani nazilerin bulunduğu yerde ona yani yakalansa bütün aile toplama kampına gidecekti. Yani biz aslında buyuz ama bazı şeyler çok bozuldu deyip düzenin bozulmasını anlatıyor. Ve sizin dediğiniz işte bu yalnızlık ve atomizasyon, atomize olmuş yani. Yani 7 milyarın üzerinde insan var yeryüzünde ama... bağlantı kurabilecekleri kimseyi bulamıyorlar. Bu da kapitalist sistemden oluyor ama sonuç müthiş bir mutsuzluk, depresyon, paranoya, kaygılar, uykusuzluk, korku ve tehdit algıları filan. insanların böyle yalnızlık içinde bunu kullanıyor ve tüketmek kendilerini şey yapıp sonuçta da her şey alışveriş alışveriş alışveriş üzerine gidiyorlar. Ve böyle kompülsif bir şekilde mutsuz bir hedonizm diyor. Kendimizi de doğayı da gözden kaçırmamıza yol açıyor diye ilginç gözlemleri var yani. Evet. Şimdi yani bunları dedikten sonra bu yabancılaşma kavramı üstüne aslında bu işin temellerini atan Karl Marx'tan bahsetmemek olmaz. Bence çok çığır açıcı Evet. Önemli bir e, düşünür. Bence de. Ta değil. 1844 e, yani neredeyse 200 seneye yakın e, bir zaman önce e, 1844 ekonomik ve felsefi metinlerinde e, evet. şöyle bir e, ya da el yazmalarında evet şöyle bir cümle var. Diyor ki e, ne kadar az yayseniz, ne kadar az içerseniz, ne kadar az kitap okursanız. Ne kadar az tiyatroya e, ya da dans salonuna giderseniz, ne kadar az düşünürseniz, ne kadar az sevişirseniz, ne kadar az e, teori kurarsanız e, ya da şarkı söyler ya da e, resim yapar ya da e, spor yaparsanız varlığınız yani biriktirdikleriniz maddi varlığınız o, o ölçüde büyüyecektir, artacaktır. Ee, ama e, Marx'ın burada söylediği bu büyüyen e, maddi varlığın aslında mutluluk getiren bir şey olmadığı insan e, hayatının anlamını e, maddi varlık bir yandan büyürken e, küçülttüğü e, bunu da e, insanın emeğinin e, emeği sonucunda elde ettiği ürüne e, olan yabancılaşmasına bağlıyor ve aslında insanın hayatını tanımlayan şey, işte her gün yaptığı iş ise bu işten yabancılaşmak, bu yaptığı işten, emeğinden yabancılaşması diğer insanlardan yabancılaşmasını da getirir diyor. söylediği şeyler temelde aslında Marx'ın ta neredeyse iki, sene önce işaret etmiş olduğu bir takım meseleler. Ama Ee, tabii Marx'ın yapmadığı ve o zaman yapamayacağı e, bir şekilde e, bir takım e, pozitif e, öneriler de var kitabının içinde. E, zaten Enkazdan Çıkmak kitabın e, başlığı ne şekilde çıkarız e, diyor. Oraya da gelelim istiyorum fakat şuna da değineyim. E, enkazdan çıkabilmemiz için elimizde e, bize yetecek... Ee, ...insan biyolojisinden, psikolojisinden ve nörobiliminden kaynaklanan aslında malzeme var demeye çalışıyor. Bol bol var demeye Onu çalışıyor diyor. evet. Yani ben de şeyi, sözünüzü kestim ama şeyi, yani bunun başlıca sebebinin de aslında bu içinde bulunduğumuz yalnızlık ve krizin... ...yani her şeye bir fiyat biçen ve hiçbir şeye de, değere de sıfır fiyat koyan... Temel değerlere yani ahlaki, manevi ve diğer değerlere. Sonuç olarak da yaratıcı düşünceyi de tamamen öldüren ve bütünüyle küreselleşme denen şeyin içinde küresel baskın bir siyasi anlatı olarak da bu çıkıyor. Yani sosyal bir çöküşe giden bir şey. Yani ta 1651'e kadar da geri götürdüğü Hobbes'un işte Thomas Hobbes'un filozof. İnsan insanın kurdudur diyen ve doğa hali budur diyen aslında. Yani yalnız, evet. yoksul, zalim, kaba ve kısa kalan bir şey diyor. Bunu yıkabiliriz. Yani bugünün de temel söyleminin işte loser diye bahsediyorlar. Bir kaybedenler filanından bahsediyor sürekli olarak. Halbuki hiç böyle olmadığını, olması gerekmediğini ve demokrasinin yani aslında şeyi de ilginç bir şekilde söylüyor siyasi sistem de bundan besleniyor bu kötü şefkat yoksunluğundan vesaire ve büsbütün zalim bir hale geliyor diye o kısır döngüyü de gayet iyi anlatmış başka bir bölümünde kitabının yani insanlar zalim ve her şeyi kapsayan bir politik sistem içindeyse bunu normal kabul ediyorlar ve içselleştiriyorlar ana eğilimleri de trendleri de benimsiyorlar ve onları da dış değerler haline getiriyorlar. Daha da zalim ve daha da kapsayıcı, ezici bir politik sisteme de dönüşüyor diyorlar yani. Evet, evet yani insan doğası itibariyle en başta kendi çıkarını öne koyan bir canlıdır. düşüncesini içselleştirdiğimiz zaman buradan işte bu içinde bulunduğumuz neoliberal kapitalist sistem insan doğasına en uygun sistemdir. Sonucu da belki çıkabilir. Evet. Bombiyo bu bağlantıyı kesmeye çalışıyor. Bence bunu yapabilmek için elinde iyi ve doğru malzemeler de var. Sahiden insan doğası gibi Ee, aslında üstünde konuşması zor bir konudan başlayıp oradan bir zorunluluk olarak kapitalist sistemin e, doğuşunu savunmak e, tamamıyla boş ve savunulamayacak e, saçma sapan bir e, sonuç bana sorarsanız. İnsan doğası gibi bir şeyden bahsedeceksek e, kapitalizme değil başka hayat biçimlerine de e, işaret eden e, pek çok emare var. Peki biraz da bundan bahsedelim. Yani şimdi Bombio diyor ki kitapta insan bütün canlı türleri arasında aslında işbirliği yapması ve dayanışma eğilimleri itibariyle çok tuhaf bir tür. Bunu nasıl okumamız lazım? Şimdi insanlardan çok daha fazla işbirliğine aslında... E, yönelmiş hayvan türleri var. Karıncalar mesela. E, hiçbir karıncanın bireysel olarak herhangi bir şey yaptığını hayatı boyunca görmüyorsunuz. E, bütün e, karıncalar koloniler halinde yaşıyorlar, sürekli bir işbirliğine muhtaçlar filan. Bakın, evet. e, burada karıncaların yaşamında bir diğer bahsetmek söz konusu değil çünkü başka bir seçenekleri yok. E, yani bireysel bir hayatla. işte işbirliği yaptıkları bir koloni hayatı arasında bir seçim yapmaları gibi bir şey söz konusu değil. Ee, i̇nsanlar için söz konusu. Belki e, bazı başka bilişsel açıdan gelişmiş hayvanlar için de söz konusu olabilir. Bizim bakmamız gereken bu. Yani insanlar e, evet e, bencilce ve kendi çıkarları e, yolunda e, hareket, E, etme e, potansiyeline sahip ama bunu seçmeme e, işbirliği ve dayanışmayla başka bir e, hayatı seçme potansiyeline de sahip olan canlılar ve bu e, tür özgür iradeye sahip olan e, hayatı önceden işte karıncalarda olduğu gibi büyük ölçüde belirlenmemiş canlı türleri arasında sahiden E, işbirliği e, eğilimlerini çok küçük yaşlarından beri e, gösteren e, bir canlı türüyüz. E, bunu unutmamamız lazım diyor Mambio. E, çünkü e, sanki böyle bir şey yokmuş gibi e, davranıyoruz. E, i̇çinde bulunduğumuz enkaz ise işte bizi kendimizden ve diğer insanlardan da yabancılaştırarak böyle bir mutsuzluğa doğru itiyor. Halbuki buradan çıkış mümkün. Mümkün diyor ve evet, pekala diyor. da yani yeni bir hikayeye ihtiyaç var. İşte sosyal demokrasi artık görmüyor. Yani bu mevcut kapitalizmin bu şekliyle ifla olmaz bir dünya, sosyal dünya kurulmuş olduğunu ama bunu e, sosyal demokrasi gibi artık biraz köhnemiş ve kurumuş yani ifadeleri biçimde değil yeni daha bu komünal e, toplulukların yerel yatay ve yavaşça hareket edebilecekleri diyebilirsem böyle bir terim kullanabilirsem evet. yapabilecekleri ve bunun pekala mümkün olduğunu çeşitli örneklerle gösteriyor aslında yaratıcı gücün Ee, mevcut olduğunu sadece devreye sokulabilmesinin önündeki engellerin aşılmasını gösteriyor. Ben bu arada bambaşka bir, bir yeni yazardan daha bahsetmek istiyorum. Ee, Nina ve Radyo'nun Maceraları diye bir kitabı yeni yayınlanmış olan Rüya Ay Güneş'ten. Bizim dinleyicimiz kendisi ee, ve Yeni İnsan Yayın Evi tarafından birkaç gün önce e, yayımlandı. E, açık adımda katkıları oldu onun e, yayınlanmasına. E, Rüya Ay Güneş de 8,5 buçuk yaşında üçüncü sınıf öğrencisi. Fakat e, oldukça önemli bir e, yaratıcı gücü ve anlatısı var. Yani bir kere radyoya çok büyük bir <gülüyor> kahramanlık haliyesi verdiğinden başka, bir de mesela çöplükte parlayan şeyden gelen sesi düşünüyor. Tutup çekiştirerek çöpün içinden çıkarttığı radyonun pek çok yeri paslı ve çok eski görünüyor. Kötü de kokuyor. Ama Nina radyo dinlemeyi çok sevdiği için alıp evine götürüyor. Masasına koyuyor. cilalayıp parlatıyor ve temizleyince onun aslında altından yapılmış olduğunu fark ediyor. filan Ve radyoda evet. kendisine sırrını vereceğini söylüyor. Şimdi o çok ilginç aslında. Şöyle bir bölüm var izninizle onu da okuyayım. Büyük balık Nina'yı kayığıyla uçurdu ve onu gökyüzündeki kraliyete götürdü. Artık sana sırrımı verebilirim dedi radyo. Büyük balığın seni götürdüğü bu yer benim geldiğim diyardır diyor. Ve radyo yavaş yavaş şarkısını kesmeye başlıyor. Müzik kesildiğinde Nina uyanıyor ve radyo bütün yaşadıklarını anlatmaya başlıyor. Şöyle diyor. Gökyüzünde yüzlerce bulut var ancak bu bulutların içinde küçücük gizli bir bulut var. O bulut müzik ve hayal dünyasının bulutudur. Burası aslında bir kraliyettir ve ben buradan gelen bir kraliyet radyosuyum. Kraliyetimiz çok güzeldir. Kapısı tahtadandır. Yemyeşil çok güzel bir ülkedir. Girişinde bir nehir akar. Orasını bulmak çok zordur. Yüzlerce bulut içinde kraliyetin olduğu bulutu ancak ben şarkımla bulabilirim diyor. Ve sonuçta bütün hikayeyi anlattıktan sonra da bozulan bir düzeni tekrar her şeyin dengesi dozuluyor. Neden bozuluyor? Çünkü müzik olmayınca hayal olmayınca herkes bulut taneciklerine dönüşür kimse yaşayamaz diyor. Ben bozulduğum için insanlar birbirine bağırmaya kötü davranmaya başladı. Aslında insanlar birbirine hiç kızmazdı. Herkes hayal gücünü kullanabildiği için mutlu olabiliyordu. Müziğim de onları her zaman mutlu ediyordu. Bozulduğumda insanlar sinirlenmeye başladı. Çünkü artık hayal kuramıyorlar. Her şeyin dengesi bozuldu. Bunu büyücü ve benden başka kimse bilmiyor diyor. Böyle bir macera var. Sonunu söylemeyeyim. <gülüyor> Radyoda da seslendirdik bunu aslında. Radyoyu ben oynadım. <gülüyor> <gülüyor> iyi etmişsiniz. Ee, vallahi evet yani e, ne varsa küçük yazarlar ve küçük düşünürler de evet. var. Biz de küçük düşünürlerden bahsetmiştik birkaç hafta önce. Ee, Şöyle o zaman belki e, yeniden Mombiaya dönerek bitirelim. Şu soruyu sormak çok doğal e, haliyle. E, peki madem insan doğası itibariyle böyle işte çok daha başka ve güzel bir hayat e, sürmemiz kurmamız mümkün, niye bunu kuramıyoruz? Niye şu içinde bulunduğumuz enkaz içindeyiz? E, bu, bu soru haklı bir soru. E, Buna şöyle cevap verilebilir diye düşünüyorum. Ee, yani insan doğası itibariyle iyidir ya da doğası itibariyle kötüdür demek imkansız belki. Monbiot'un burada işaret ettiği şey bir potansiyel. Ee, evet. Gerçekliğe dönüşebilecek böyle de bir potansiyel var. Ve şu anda içinde bulunduğumuz durum e, bütün potansiyelimizin ne olduğunu bize anlatmıyor e, diyor. Ve kitabın sonunda da bu aidiyet siyaseti kısmında... Ee, amacının yeni bir hikaye ile e, insanlığımızı yeniden uyandırmak ve e, hayal gücümüzü yeniden ateşleyerek e, nasıl bir e, harekete geçme e, gücümüz olduğunu e, keşfetmemize yardımcı olmak. Evet. Diyor. Yani. Ee, evet. Pardon. Buyurun. Ee, öyle de gerçekten. Ben şu. Bir başka e, alakalı bir kitaba bağlayarak aslında bitirmek istiyorum. E, Michael Hart ve Antonio Negri'nin e, 2000 senesinde yazdıkları İmparatorluk Empire diye bir kitap vardı. Ondan sonra o düşünce çizgisini devam ettirdiler. Benim e, beğendiğim ve önemsediğim e, düşünürler. E, en son kitapları geçen sene e, yayınlandı. Assembly. Adı. galiba henüz Türkçe'ye çevrilmedi ama yakında çevrilir diye tahmin ediyorum assembly'i konsey kurul falan gibi çevirmek mümkün fakat daha ziyade camia olarak da çevirmek belki mümkün hmm. müşterekler üstüne e, düşünüyorlar Harpla negi ve bu kitapta e, pek çok yerde e, Gezi Parkı olaylarına e, referans veriyorlar E, diyorlar ki mesela 2011-2013 arasında işte Tahir Meydanı'ndan Puerto del Sol'a, oradan New York'taki Zucoti Parkı'ndan İstanbul'daki Gezi Parkı'na kadar e, bütün insanlığa e, ilham veren bir takım örneklerle karşılaştık. E, neydi bu ilham veren örnekler? E, bu insanların bir araya gelerek kurduğu küçük e, komünler, komünlerde Ee, i̇lk olarak belki her şeyden önce e, ücretsiz yiyecek, ücretsiz sağlık servisi e, ve ücretsiz bilgiye ulaşım e, küçük kütüphanelerin Kütüphane, kurulması evet, aynen ve bütün bunların e, demokratik karar alma mekanizmalarıyla bütün grup tarafından e, düzenlenmesiydi diyorlar. Ee, gerçekten bunlar e, önemli örnekler ve e, gezi e, günlerinin içinde bulunmuş insanların da hayatlarını e, hayatlarındaki büyük e, unutamadıkları dönüştürücü etki aslında bana tam buradan e, geldi gibi geliyor. Yani asıl unutmamamız gereken şey bu. E, bir araya gelip e, bir grup birbirini daha önce tanımayan işte beşi beş benzemez e, insan... E, Böyle küçük bir hayat birimi kurabiliyor ve burada işte ücretsiz sağlık, ücretsiz bilgiye ulaşım, ücretsiz yeme içme bütün bunların mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu tabii çok mikro düzeyde bir şey, çok kısa sürendir. durum filan bütün bunların elbette farkındayım ama e, bunun olabileceğini görmek bile aslında o potansiyeli işaret etmesi açısından e, bence çok önemli ve önemliydi unutulmaz kılan da e, bütün dünya üstündeki buna benzer örnekleri bence bunlar oldu Hartla e, yani Negrinin, e... Söyledikleri de bu tam Monbio ile de çok güzel kesişiyor sanki. Evet yani tam bir evet, Hart'la da mülakat yapmıştık birkaç sene önce. Bu konular Gezi üzerinde de epey durma fırsatımız olmuştu. Belki onu da bir daha bulup çıkartmak lazım. İyi hatırlattınız. Yani şey e, e, Monbio'nun son söylediği bir şeyle belki bir de son bir kitaptan da bahsetmek gerekir. Fazlaca kitap mı oldu bilmiyorum ama. Yani işte sizin de sözünü ettiğiniz makalede olduğu human kind derken kelime oyunu yapıyor. Yani iyi insandan bahsediyor. Empati ve komünote duygusu müştereke. Evet, doğru. Freedom from want and free, fear da demiş. Yani korku ve ihtiyaçtan da yoksun olmayan yani böyle içsel deruni bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Buna da hatta değerler çarkı e, diye bir ad vermiş. Öyle bir mandallı çark benzetmesi var. Tek yönlü ilerletiyor evet. toplu. Oradan bahsederken de şeyden Rules for Revolutionaries" diye ilginç bir kitaptan daha bahsediyor. Ben şöyle bir göz gezdirebildim. Aslında belki Bondla Zack X adlı iki biri kadın biri erkek iki aktivistin Bernie Sanders'ın 2016 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçim kampanyası sırasında gönüllüleri nasıl örgütlediklerini anlatan ve gerçekten insanı şaşkınlıklara sürükleyen bir şey yani milyonlarca şeyle direkt temas sağlamışlar oy verenle 40-60 milyon kişiyle filan ve vakit yetseydi her şey büyük örgütlenmeyle her şeyi halledebilirdik diyorlar ona da atıf yapılıyor yani umut var aslında bence destek kampanyası destek günleri sırasında asıl konuşmamız gereken şeyler bunlar herhalde Evet ben de şu o zaman örnekle bitireyim işte bundan 25 sene öncesinde mesela denseydi ki bir tür müşterek olarak hayata geçirilecek bir radyo olacak ve işte biz bunu sabah akşam dinliyor olacağız. Bu radyonun ayakta kalması için de aslında destek olmak zorunda olmayan yani para vermek zorunda olmayan dinleyiciler gönüllü olarak gönüllerinden koptuğu kadar düşündü. Destekte bulunacaklar, para yardım yapacaklar ve bu paralarla bu radyo dönüyor olacak ve 20 yılı aşkın bir hayatta giderek daha da büyüyerek, gelişerek, güzelleşerek yayın hayatını sürdürüyor olacak. Denseydi belki inanmazdık ya da ya tabii güzel olurdu iyi bir hikaye ama bunun gerçekçi bir yanı yok filan derdik. E, halbuki işte 23 seneyi geçti evet, 23. senenin içindeyiz e, de demek, evet. evet Demek ki olabiliyor Demek ki bunu unutmamak lazım Bu e, çerçevede de açık radyonun değerini bilmek lazım diye düşünüyorum Bunu her daim söylüyorum ama Bir kez daha <gülüyor> yine demiş Teşekkürler bir şeyle bitirebiliriz Belki Ben rüya ay sevgili Ömer amca diye bir mektup yazmıştı rüya bu kitabı yayınlamadan ben rüya ay 3. sınıftayım her gün açık radyo diyor dinliyorum açık radyoyu dinlerken içime mutluluk hissi giriyor hayvan ve kadın haklarını savunan konuşmalarda da mücadele hissi giriyor demişti ki herhalde aldığımız en müthiş intifatlardan biri olsa gerek ee, sahiden öyle. belki evet. burada herhalde bitirelim. İyi bir dinleyici destek haftası diliyorum. Zaten öyle başladı, e, öyle biteceğine de eminim. E, evet, burada bitirelim. E, haftaya e, olağan bir Açık Bilinç programında e, buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, bitirirken de sizin seçtiğiniz bir şarkıyı... Anons ben, Özgürlüğe Manuş adlı şarkıyı Bandista'dan istedik. Şimdi onu çalıyoruz ama çalmaya başlamadan önce de her zaman olduğu gibi telefon numaramızı verelim ve desteklerinizi beklediğimizi de ekleyelim. 0212 343 41 41 <gülüyor> Nece no var ne Latin Amerika da ne, indi Özgürlük için özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeyse orada. Özgürlük için özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeyse orada. Ne sokakta ne meydan ne kampüste ne yolda ne mafusat ettorna tezgâhta. Özgürlük içinde, özgürlük kafanda Özgürlük, özgürlük sen neredeyse orada Özgürlük içinde, özgürlük kafanda Özgürlük, özgürlük sen neredeyse orada Yarsın! Hem Latīnā Amerikā tālē, Hidžīsāndā pīr araišta. Özgürlük gelinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen, orda iesaņ Özgürlük gelinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen, orda iesaņ Hem sokakta, hem meydan hem kampusda, hem yolda, hem makusta, hem torda tezgahında. Özgürlük gelinde, özgürlük seninle, özgürlük özgürlük sen, orda iesaņ Özgürlük kelinde, özgürlük seniyle, özgürlük, özgürlük sen ordaysan oradan. Sen or daisan oratta. Özgürlük elitte, özgürlük seninle özgürlük özgürlük. Sen or daisan oratta. Ay ay ay, özgürlük elitte, özgürlük seninle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 Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük! Sen ordaysan orada. Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük! Sen ordaysan orada.